dimiyemi çabucak giyindim arkama bakmadan koşmaya başladım koştukça bütün hayatı yaşadığım kabus dolu günleri sanki arkamda bırakıyordum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 beni öldürmeniz için size yalvarıyorum diye yakarmaya başladım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 dedim eğilip çantamı yerden alırken sonra da ekledim çantamda paradan çok notalarım var Profesör duşanka dudaklarını alaycı bir gülümsemeyle büzdü hızlı ayağa kalkıp camı açtı sonra da masasının başına tekrar geçip oturdu soğuk ama ciddi bir ses tonuyla acaba size yanlış bir söz mi söyledim dedim Profesör Duşanka'nın gözlerinde küçümseme belirdi kaç yaşındasın sen 18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 olabilir Ben de bir Sırp'ım Hristiyan'ım aynı zamanda Ortodoks'um bu çatı altında bunların hiçbir önemi yok bu konservatuarda dinler değil evrensel olan müzik saygı görür Şopin'in sırf Polonyalı bir katalik olduğu ya da Beethoven'ın Alman protestanı olduğu için bu konservatuardan kovulduğunu düşünebiliyor musun o zaman ne büyük bir insanlık suçu işlenirdi.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 dedi Profesör gür bir ses tonuyla, Profesör'ün sesiyle dalıp gittiğim düşüncelerden uyandım. Özür dilerim, bir an içinde almışım. Profesör düşen kahışımla ayağa kalktı, parmağıyla kapıyı işaret etti. Şimdi dışarı çık, anlaşılan sana müziğin yanında saygıyı da öğretmem gerekecek. Şaşkınlıkla ayağa kalktım. Ben ailemden büyüklerime karşı nasıl saygılı olmam gerektiğini öğrendim. Siz bana sadece müziği öğretin yeter. Şimdi size iyi günler dilerim hocam. Dedim boşnak gururuyla kapıyı hafifçe çarparak odadan dışarı çıktım. Yarın sabah 9'da burada ol diye arkamdan bağırdı. Kapının önünde adeta dona kalmıştım. Aslında ağlamanın bir zayıflık belirtisi olduğunu bilmeme rağmen gözyaşlarımı engel olamadım. Şaşkın ve çaresizdim. O an bir el omzuma dokundu. Üzgün üzgün durmayın öyle. Az önce ne kadar da tatlıydınız dedi. Kendimi geriye doğru çektim. Çabucak gözyaşlarımı sildim. Profesör Duşanka'nın odasına giren genç adamı karşımda görünce afalladım. Bakışlarında bana karşı bir acıma vardı sanki. Buradan hemen gidelim. Profesöre görünmesek iyi olur dedi. Yan yana yürümeye başladık. Neredeyse aynı boydaydık. Konservatuarın ana kapısından dışarı çıktığımızda rüzgar esiyor. Sokaktaki ağaçların yaprakları başımızın üstünde hışırtılar çıkarıyordu. Ilık bir damlacığın elimi ıslattığını hissettim. İkincisi de yüzüme düştü. Başımı kaldırdım. Gökyüzüne baktım. Yağmur başlıyor. ''Evet, bir kahve içmek için biraz zamanınız var mı?''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 dedim konservatuarın hemen yanındaki kafenin kapısından içeri girdik sokağa bakan masalardan birine geçip oturmadan kahverengi montumu çıkarıp sandalyenin arkalığını astım birden beyaz bir şimşek çaktı bunu hızlı bir gök gürültüsü kovaladı ve az önceki şimşek yerini sağnak yağını yağmura bıraktı adım Tarık Begiç Dedi elini uzatırken bana sanki bedenimi ateş topu sarmış heyecandan titriyordum. Bakışlarımı kısa bir süre için ondan kaçırdım. Benim adım da Suada Hatibovitch dedim. Büyük hayranlık içinde Ela gözlerime bakıyordu. Belli ki o da benim gibi çok heyecanlıydı. Ne içersiniz? Diye sordu titreyen sesiyle. Boşnak kahvesi lütfen. İki boşnak kahvesi istiyoruz. Demek boşnaksınız. Evet.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 Ben hayalperest değil, sayende aşkperest oldum. Alev renkli kızıl saçlarından ve süperisi güzelliğinden gözlerimi bir türlü alamıyorum.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 seni kendinle baş başa bırakıyorum artık yalnız oturup kahveni içersin dedim içimden gülerek oturduğu yerde öylece kala kaldı kafeden çabucak dışarı çıktım kendimi sokaklara attım sokaklarda bir başıma yürürken sağnak halinde yağan yağmurda akış hızını arttıran bir nehir gibiydim o anda yüreğim bir zamanlar rüyalarımda gördüğüm genç adamın aşkıyla coşuyor coştukça da sanak yağmurun altında mutluluktan gözyaş akıyordu. O sabah her zamanki gibi saat tam dokuzda Profesör Duşanka'nın odasının önündeydim. Kapı hafif aralıktı. Başımı içeriye uzattım. Profesör masanın başında oturmuş bir şeyler yazıyordu. "Günaydın Profesör Duşanka, içeri girebilir miyim?" Profesör kolundaki saate baktı, sonra da ayağa kalktı. "Sana da günaydın. Şimdi ders yapılan sınıfa geçelim."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 Bir halt bilmiyorsun. Her gün sana ne söylüyorum ben? Bu zamana kadar bildiğin her şeyi unutmanı. Doğru mu? Şimdi domajör ile başla bakalım. Sabah sabah sinirlerim yine alt üst olmuştu. Ellerim titremeye başladı. O da ne? Bileklerini aşağıda tutman gerektiğini sana hangi zavallı söyledi? Bileklerini yukarı kaldır. Kaldır yukarı. Elim ayağım birbirine dolaştı. Neyi nasıl çalacağımı şaşırmıştım. ''Ayağa kalk.'' dedi profesör piyanonun tuşlarına sinirli sinirli basarken. ''Sana şimdi göstereyim. Do gamı şu şekilde çalınır. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.'' ''Ya sen bana ne çalıyorsun? La gamını. Müzik lisesinde sana böyle mi öğrettiler?'' Kendimi daha fazla tutamayıp ağlamaya başladım. Profesör duşanka pencerenin önüne koyduğu fincanı eline alıp yürümeye başladı. Kapıyı açarken de...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 Ela gözlerindeki yeşil harelerine aşık olduğum güzel, alev renkli saçlarının ateşi sanki bugün daha fazla yüreğimi yakıyor. Bana müzikten değil, aşkımızdan bahset. Sen benimle geç dalganı. Ben ciddiyim. Heyecandan ne söyleyeceğimi bilemedim. O anda teyzemin eski nişanlısıyla ilk tanıştıkları günlerde ona telefonda söylediği sözleri hatırladım. Tarık'ın mavi gözlerine baktım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 dedi panikleyerek bir saat sonra Tarık koşarak kantine girdi etrafına şaşkın şaşkın baktı kalabalığın arasında beni görür görmez hemen yanıma geldi elimden tutup ince bedenimi kaldırdı Haydi şimdi gidelim nereye gidiyoruz sürpriz olsun bar çarşı tarafına gideceğiz İnsanın kalbindeki gerçek aşk dört nala giden bir at gibiymiş. Ne dizginden anlarmış ne de bir söz dinlermiş. Çocukken sık sık gördüğüm o rüyaların etkisinden olsa gerek. Bu romantik aşka hesapsızca yelken açmıştım. Küçüklüğümden beri erkekler hep peşimden koşmuş. Ama ben rüyalarımda gördüğüm erkeğin karşıma çıkmasını beklemiştim. Bir aydan beri de küreklerimi kaldırıp suya atmış. Aşk hayatımı kendi akışına bırakmıştım.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 Bak, şu saray Bosna Milli Kütüphanesi değil mi? Evet, gördüğüm manzara hoşuna gitti mi?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 dedim kısık bir sesle yanağını yanağımdan çekip gözlerime derin derin baktı karşımda bir çocuk gibi ağlayacaktı neredeyse ağzını açmıştan bana bir şeyler söyleyecekti ki parmaklarımı dudaklarına bastırdım Şişt, sadece rüzgarın tatlı fısıltısını dinle dedim yaklaşık bir saat sonra gün ortasında gece olmuştu sanki gökyüzü siyah örtüsüne bürünmüştü yeryüzü mateme boğulmuştu gri renkli bulutlarla Tarık'la aramıza giren sessizliğin yerine yalnızca rüzgarın tatlı fısıltısı almıştı düşüncelerim çoktan alt üst olmuştu bile Tarık'ın varlığı sanki Tar ruhumun en derin köşelerine dek işliyordu artık gidelim mi olur Rica etsem beni eve kadar bırakabilir misin? Tabii ki. Teyzemle birlikte Gırbavitsa semtinde oturuyorduk. Teyzem Koşeva Hastanesi'nde hemşireydi. 40 yaşında minyon tipliydi. Sokağın başına geldiğimizde durdum. Şu ev, içeri gelmek ister misin? Bilmem ki. Hadi gel, teyzemle tanış. Son derece eğlenceli bir kadındır. Pekala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 ''İçeri buyurun.'' dedi afallayarak salona geçtik. ''Eee tanışma faslına geçmeden önce kahve ister miydiniz?'' ''Şey nasıl isterseniz.'' ''Hadi öyleyse su mutfakta kahveleri pişirmeme yardım et.'' Mutfağa geçtik. Teyzem beni çimdikledi. ''Çabuk söyle bu çocuk yoksa bahsettiğin Tarık mı?''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 dedim gülerek cezvede pişen kahvenin kokusuna gitardan bir anda yükselen duygu yüklü müziğin sesi karıştı bu da ne sus sakın sesini çıkarma bırak çalsın mutfak kapısına yaslandım salona baktım aşk diyarımın Prensi teyzemin gitarıyla Jokin Rodrigo'nun konserto aranjesini çalıyordu başımı çevirip teyzeme baktım siyah gözleri dolmuş kumral tenli yüzü gözyaşlarıyla yıkanmıştı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 sizin az önceki performansınızdan sonra kendimi icametör hissettim. Eminim ki benden daha iyi çalıyorsunuzdur. Ben piyanistim. Suada ile aynı sınıfta mısınız? Hayır, ben ondan iki sınıf üsteyim. Yaşınız kaç? 21. Ya aileniz?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 ''Yıllar önce annemle babam ayrıldılar. Ben ailemin tek çocuğuyum. Babam Boşnak, Almanya'da yaşıyor. Orada mühendis olarak çalışıyor. Annem de bir Sırp.'' ''Anneniz ne işle meşgul?'' ''Konservatuarda piyano hocası. Adı da Duşanka Seratlić. ''Bir anda boğazım düğümlendi. Ağzımdaki kahveyi halının üstüne doğru püskürttüm. Duyduğum sözler karşısında afallamıştım.'' ''Ne? Profesör Duşanka senin annen mi? Bunu bana neden daha önce söylemedin?'' teyzem bana baktı kinayeli bir biçimde Hani şu Profesör Duşanka bir aydır sana kafayı takan cadolos kadın değil miydi diye sordu ne diyeceğimi bilemez haldeydim utancımdan yerin dibine girmiştim Aşk böyle bir şey işte hayatında ilk kez gördüğün birine ömrünü adarsın içine düştüğün bu komik durumu yıllar geçse bile anarsın dedi teyzem katıla katıla gülerken Tarık tebessüm ederek ayağa kalktı ben en iyisi müsaadenizi isteyeyim. Amacım seni utandırmak değildi Suada. Annemle sürekli çalışma içinde olduğumuz için bu gerçeği sana söyleyemedim. Yarın okulda görüşürüz. Şimdilik Allah'a emanet. Tara boş gözlerle baktım. Allah'a emanet diyebildim sadece. Ertesi gün sabah saat tam dokuzda Profesör Duşankayı derslikte beklemeye koyuldum. Beş dakika sonra Profesör dersliğin kapısını açıp içeri girdi. Yüzü her zamanki gibi asıktı. O anda bu kadının Tarın annesi olacağına ihtimal bile vermek istemedim. Günaydın hocam bu sabah nasılsınız? Sözlerimi duymazdan geldi. Gidip camı açtı. Elinde tuttuğu kahve fincanını pencerenin önüne koydu. Bugün saat 1'de büyük sınıfta ol, solfej dersiniz var.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 Zamanı çok iyi bir şekilde kullanmaya çalışırım. Elinde tuttuğu nota kağıdını bana uzattı. Bugün ilk olarak barok kompozisyonların ustası Sebastian Bach'la dersimize başlayalım. Well-Tempered Clavier adlı eserinden alınmış Preludium bölümünü çalmanı istiyorum. Nota kağıdını aldım, ince uzun parmaklarımla sehpaya yerleştirdim ve büyük bir heyecanla çalmaya başladım. Kes. ''Çok hızlı çalıyorsun. Oysa bu eserin temposu moderatodur. Şimdi baştan al bakalım.'' Sinirlerim bozulmaya başlamıştı. Tekrar çalmaya başladım. ''Olmadı. Yine olmadı. Olmadı. Sen bu kadar gerginken müzik vücudundan nasıl akabilir ki? Sana dik oturmanı söylemiştim. Devi gibi hörgücün çıkıyor. Parmaklarını unut gitsin. On küçük solucanı boşver şimdi.''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 Kim bilir belki bir gün profesör Duşanka önümde saygıyla eğilecek büyük bir konser salonunda beni ayakta alkışlayacaktı. Evet bayan Virtuos, bugünlük bu kadar çalışma yeterli. Saat birde büyük sınıfta olmayı unutma. Size önemli bir şey söyleyeceğim." diyen profesör Duşanka daldığım düşüncelerden uyandırdı beni. Kanter içinde kalmıştım. Bak yorumumu nasıl buldunuz?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 Askıda asılı duran çantamı hışımla alıp yürüdüm. Kapının önünde duran bu kadın bana yol verdi. Sınıf arkadaşım yakışıklı değildi ama son derece etkileyici yüz hatlarına sahipti. Göz göze geldiğimizde "Sana iyi dersler." dedim ve sınıftan olabildiğince hızlı çıktım. Tarık koridorda beni bekliyordu. "Günaydın süperim. Annene sinir oluyorum. Beni daha ne zamana kadar görmezden gelecek?" karşıma geçip sırıtma öyle çok öfkeliyim bana neden böyle davranıyor Tarık'ın bir anda yüz ifadesi değişti bak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 Hayır, kesinlikle olmaz. Hem zaten sanırım zamanla alışırım. Tamam, nasıl istersen öyle olsun. Şey, merak ettim. Annenin senin ilişkisi nasıl? Beni şefkatle öptüğünü hiçbir zaman hatırlamıyorum. Sorduğuma pişman olmuştum. Kusura bakma, başkalarının hayatına burnumu sokmamalıyım. En iyisi bu aptalca sorumu unut gitsin. Ben senin için başkası değilim. Bazı şeyleri öğrenmeye tabii ki hakkım var. Bugün öğrenmezsen yarın öğreneceksin.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 Hem de annemin bir öğrencisiyle. İnanmıyorum sana. Peki annen aldatıldığını nasıl öğrendi? Bir gün babam ile öğrencisini kendi yatak odasında basmış. Tüylerim diken diken oldu. Bu korkunç bir şey. Annem o günden sonra hayata küstü. Kendisini sadece ama sadece işine adadı. Tarık'a baktım. Öyle ızdıraplı, öyle yalnız bir hali vardı ki. Peki senin babanla aran nasıl? Babamla sadece aradı sırada telefonla görüşüyoruz.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 Tarım bu sözleri karşısında içim parçalandı. Neden böyle düşünüyorsun? Bence her erkek aynı değildir. İstisnalar kuralları bozmaz ama her zaman tekrarlanan istisnalar da genel bir kural haline alır. Bence bir babayı öz evladına yabancılaştıran şey sonradan gelen yabancı bir kadından başkası değildir. Erkekler bu kadar zayıf mı sence? ''Zayıf kelimesi bence bu gerçeğin karşısına hafif kalır. Bir yerde okumuştum. Erkekler tarlada güçlüdür, kadınlar ise yatakta. Sen hiç bu gece başım ağrıyor, sevişmek istemiyorum.'' diyen bir erkek gördün mü?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 Annem son derece değişik bir kadındır. Onun tek bir tanrısı değil, birden fazla tanrısı var. O, Beke, Mozart'a, Beethoven'a, Schubert'e, Schumann'a, Brahms'a, Chopin'e, Clementi'ye adeta ölürcesine tapıyor. Yani annen ateist mi? Yalnızca ateist değil, ırkçılığa da karşı biri. Dinlerin ve ırkların müziğin düşmanı olduğunu söyler. Sence de öyle mi? Din için hiçbir fikrim yok ama ırkçılığa ben de karşıyım. Bir halkı yok etmek isteyen faşistler o halkın müziğini ve kültürünü de yok etmiş olmazlar mı sence? Bence de ederler. Açık söylemem gerekirse annemin ailesini hiç sevemedim. Çünkü onlar dindar değil. Birçok Sırp gibi ırkçılar. Tarık'la ayaküstü yaptığımız sohbette bir an derin konulara dalmıştık. Kasvetli ortamın havasını biraz dağıtmak istedim. Eğilip yanağına küçük bir öpücük kondurdum unutma Biz sanatçıyız ırkçılık tohumlarından değil notalardan besleniriz haklısın şimdi derse gitmem gerekiyor seninle daha sonra görüşürüz Tamam benim de saat 1'de solfej dersin var beni ders bitiminde derslikte bekle dedi hızla yanımdan uzaklaşırken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 Profesör Duşanka çantasını aldığı gibi sınıfı terk etti. Yanımda oturan Mirna tebessüm ederek, ''Bu kadın beni öldürecek.'' ''Bir tek seni değil, beni de öldürecek. Ne yazık ki ben de Profesör Duşanka'nın eline düşen zavallı öğrencilerden biriyim.'' Zidenko'nun yaptığı espriye hepimiz güldük. Bir başka arkadaşımız Jivka başını arkaya doğru çevirdi. En arka sıralardan birinde sivri çeneli, iri siyah gözlü arkadaşımız Vukadin oturuyordu. ''Gelsene yanımıza oğlum, öyle uzak durma, seni yemeyiz, korkma.'' dedi Jiska. Vukadin arka sıradan kalkıp yanımıza geldi. ''Merhaba, Profesör Duşanka bu sabah senden sonra benim de canımı okudu. Hala kendime gelebilmiş değilim.'' dedi. ''Anlamlı anlamlı bakarken bana Vukadin'in bakışları sertti ve bir anda bana çok katmanlı Renoir portilerini çağrıştırmıştı. Ona hafifçe tebessüm ettim. Ne yazık ki bu kadından hepimizin çekeceği var.'' Sanki o an bana bir şeyler söylemek istiyor ama söyleyemiyor gibiydi. Birden başını Jivka'ya çevirdi. Demek sen de Sırpsın. Ailen Saraybosna'da mı yaşıyor? Evet. Sen nereliydin? Karadağlı'yım. Of sıkıldım. Şimdi kim benimle kahve içmeye geliyor? Herkes aynı anda ayağa kalktı. Sen neden oturuyorsun hala? Bizimle gelmiyor musun? Siz gidin. Ben arkadaşımı bekliyorum.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 İyiyim, haydi gidelim, dedi heyecanlı bir ses tonuyla. Herkes çıktı, ben de Tarık'ı beklemeye koyuldum. On dakika sonra Tarık kapıyı açıp içeri girdi. Nasılsın? Umarım seni çok fazla bekletmedim, dedi keyifsiz bir ses tonuyla. Hayır, senin neden keyfin yok, bir şey mi oldu? Bunu sana nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama annem Berlin'e birlikte gitmemizi istiyor. Ben de onu kıramadım. Git tabii sevgilim, Tarık'ın yüzü bir anda aydınlandı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 yoksa şimdi de beni kıskanmaya mı başladın yüzü ciddileşti ansızın sonra bana sımsıkı sarıldı bu gidişle aşkın beni deli edecek seni kıskanmamak elimde değil o kadar güzelsin ki tıpkı masallardaki prensesler gibisin aşırı kıskançlık aşkın hastalıklı halidir beni deliler gibi sev ama sevginden asla delirme gözlerime baktı az kalsın mutluluktan uçacak gibiydi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 ''Hiç sorma teyzeciğim. Bugün başıma gelenlere inanamazsın.'' ''Ne oldu? Çabuk anlat.'' ''Sınıf arkadaşlarımdan biri bana kör kütük aşık olmuş. Bugün de aşkını ilan etti.'' Teyzem kahkahayı bastı. ''Bunda ağlayacak ne var? Birçok erkeğin canını yakacağın ta küçüklüğünden belliydi. Senin gibi güzel bir kıza tek bir erkek aşık olamaz. Eminim ki birçok erkeğin başını döndürüyorsundur. Bu defaki kim?'' ''Bir Hristiyan.'' ''Ne?''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 Teyzemin yüzü pancar gibi kızardı, hemen konuyu değiştirdi. Söyle bakalım, Hristiyan oğlan bu sözlerin üzerine sana ne cevap verdi? Ona bir şans vermemi söyledi. Ah aptal erkekler, bu kokuşmuş türlerin hepsi böyle işte. Bir kadını elde edene kadar az isali. O kadını elde ettikten sonra da kabuz herifin teki olurlar. Dilşakla bana bu oğlan tehlikeli arzularını aşk zannediyor galiba. Halbuki kadınlar kime aşık olacaklarını, kime aşık olmayacaklarını çok iyi bilirler. Teyze, ne var? Hazır konu ilişkilerden açılmışken ilk nişanlınla neden ayrılmıştın?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 Teyzemin yüzünde buz gibi soğuk bir öfke belirdi. ''Sen delirdin mi? Her zamanki gibi ketum ol. Yoksa erkekleri birbirine mi düşüreceksin? Sakın böyle bir şey yapma, sakın ha. Şimdi kalk sofrayı hazırla bakalım. Çok yorgunum ve açlıktan. Neredeyse ölüyorum.'' Ertesi gün sabah sekiz sularında uyandım. Odanın kapısı açıldı. ''Uyandın mı?'' ''Günaydın teyze, şimdi uyandım. Hayrola, sabah sabah hazırlanmış nereye gidiyorsun böyle?'' Hastaneye bugün günlerden Cumartesi öyle değil mi yine nöbetçiyim Hadi sen de kalk bir an önce evi toparla ablan neredeyse gelmek üzeredir Tamam sen çık ben de şimdi kalkıyorum Saraybosna ile Milyevina arası 68 kilometre, Milyevina ile Foça arası da 12 kilometreydi. Yollar oldukça virajlıydı. Bu yüzden otobüsler Milyevina'dan Saraybosna'ya yaklaşık bir saatte gelirdi. Edina ablam 26 yaşındaydı. Pembe yanaklı, tombul yüzlüydü. Ancak liseye kadar okuyabilmişti. Liseden sonra üniversiteye gitmek istememişti. Milyevina'dayken ablamla sürekli tartışırdık. Annem ve babam tarafından sürekli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 o sırada telefon çaldı. Dalıp gittiğim düşüncelerden sıyrıldım. Sonra da yataktan fırlayıp salona koştum. Telefonun arızisini kaldırıp kulağıma dayadım. Alo, çabuk televizyonu aç dedi teyzem. Ne oldu? Soru sorma, çabuk televizyonu aç. Heyecandan elim ayağım dolaştı. Hemen televizyonu açtım. Haberleri sunan spikeri dinlemeye koyuldum.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 Televizyonun sesini kıstım. ''Bu çok korkunç bir şey teyze.'' dedim kalbim küt küt atarken. Artık savaş kapıya dayandı. Savaş kapıya nasıl dayanır? 20. yüzyılda Avrupa'nın orta yerinde savaş mı çıkarmış? Söylediklerini aklım almıyor. Bu hayatta her şey olabilir. Sen tarih kitapları nasıl yazılır bilmiyorsun. Tarih kitapları insanoğlunun aklının almadığı savaşlarla doludur.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 Telefonu kapattım. Büyük bir moral bozukluğuyla mutfağa girip işe koyuldum. Bir iki saat sonra kapı zili çaldı. Kapıyı açtığımda Edine ablam ve nişanlısı Fikret abi karşımda duruyorlardı. Hemen ablamın boynuna sarılıp onu büyük bir özlemle yanaklarından öptüm. ''Ağlama, bizi yeniden kavuşturan Allah'a şükürler olsun.'' dedi gözyaşlarını silerken. Bu sefer de Fikret abinin yanaklarından öptüm. Siz de hoş geldiniz. Umarım yolculuğunuz iyi geçmiştir. Dedim. Fikret abi ablamdan tam 3 yaş büyüktü. Oldukça da sempatik bir insandı. Kıvırcık siyah saçları bana her zaman komik gelmişti. Hoş bulduk. Yolculuğumuz son derece keyifli geçti. Kapının önünde durmayın. İçeri girin. Fikret abi elinde tuttuğu küçük gri valizi içeri koydu. Ben ne yazık ki izninizi istiyorum. Halletmem gereken acil işlerim var. Bari bir kahve içtikten sonra gitseydiniz. Bırak gitsin yapılması gereken bir sürü iş var. bey'ine benden selam söylemeyi unutma Fikret. Bir şey olursa mutlaka beni ara.'' dedi ablam. Fikret ağabey basamakları birer ikişer inerken biz de kapıyı kapatıp içeri geçtik. ''Adamcağızı bir kahve bile içirtmedin abla.'' ''Bırak kahveyi. Sanki hayatında hiç mi kahve içmemiş? Şimdi anlat bakalım benim dünyalar güzeli kız kardeşim nasılmış?'' ''Sen hiç değişmeyecek misin abla? Vallahi bu adamın senden çekeceği var.'' ''Aman ben ondan çekeceğimi o benden çeksin. İffeta teyzemi görmüyor musun? İki kez nişanlandı. İkisinde de erkekler onu yüzüstü bırakıp gittiler. Sen aşktan ne anlarsın ki zaten? Şimdi bunları bir kenara bırak. Anlat bakayım neler yapıyorsun?'' ''Aşık oldum.'' Ablam öksürüp tıksırmaya başladı. Mutfağa koştum bir bardak su getirdim. ''Al şu suyu iç.'' dedim. Sudan bir yudum aldı sonra da...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 Derin bir nefes aldı. Evlenene kadar da olmasın zaten. Biz gelenekçi bir aileyiz. Ailemizin itibarını ayaklar altına alamayız. Sen hiç merak etme abla. Namusumuza halel getirmem. Ablam koluma girdi. Şimdi biraz ondan bahset bakalım. Nasıl bir çocuk? O tek kelimeyle inanılmaz biri abla. Keşke burada olsaydı da sizi tanıştırsaydım. Nerede şimdi? Geçen hafta annesiyle birlikte Berlin'e gitti. Hala da dönmediler. Çocuğun ismi ne?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 çıkacak bir savaşta yok olan taraf da boşta kalkı olacak tüylerim diken diken oldu teyzemin konuşmasını böldüm Neden biz Çünkü çıkacak bir savaşta çetnikler ve ustaşaların çekiciyle örsü arasında kalacak tek millet Bosnalı Müslümanlardır söylediklerinden hiçbir şey anlamadım teyze Müslüman olduğumuz için mi bizi yok etmek isteyecekler sadece Müslüman olduğumuz için değil başka ne sebeple Katolik Macar ya da Alman göçmenlerin soyundan gelenler kendilerini Hırvat olarak tanımlıyor. Koca Alman devleti kendi hırkından gelen Hırvatları Sırplara kırdırmaz. Zaten Vatikan, Avusturya ve Almanya söz birliği etmişçesine Hırvatları ve Sülevenleri Yugoslavyadan ayırmak istiyor. Ortodoks Ruben Çingenelerin soyundan gelenler ise...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 ''O zaman din tek etken değilse bize düşman olmalarının asıl sebebi ne?'' dedi ablam. Ezelikin çok yakın bir gelecekte Yugoslavya'nın dağılacak olmasıyla birlikte yıllar önce bu topraklara ekilmiş Ezelikinler de yeniden filizlenecek. Sırplar 1. Kosova Savaşı'nın intikamını boşnaklardan almak isteyecekler. Yıllardır bunun hayaliyle yanıp tutuşuyorlar. ''1. Kosova Savaşı mı? Bizimle ne alakası var?''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 Allah bana bir daha böyle zafer göstermesin demiş. Birinci Kosova Savaşı tarihte Sırp milliyetçiliğinin yeşerdiği ilk savaş olmuş. Bu savaşın intikamını da boşnak Türklerinden alacaklarını yüzyıllardır söyleyip durur Sırplar. Ne saçma biz Türk değiliz ki biz Müslüman boşnaklarız. Teyzem güldü. Bu söylediklerini sen gel de Sırplara anlat. Tabi anlatabilirsen Sırplar bizi Slav ırkından değil de Türk ırkından türediğimize inandırmaya çalışıyorlar. ''Peki Sırplar Hırvatlardan ne istiyor? Onların aralarındaki husumet ne?'' dedi ablam. Aralarındaki husumet İkinci Dünya Savaşı'na dayanıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Hırvatlar Almanların, Sırplar da Rusların saflarında yer aldı. Almanların büyük desteğiyle ustaşalar birçok Sırba öldürdü. Hatta ustaşalar öldürdükleri Sırpları Müslümanların başına taktığı takkelerden giydirip Goriçe çukuruna attı. ''İşte o gün bugündür Sırplar Hırvatlara kin gidiyor.'' Korkunç bir şey bu. Dur anlatacaklarım daha bitmedi. Geçen sene Aralık ayında Slovenler cumhuriyetlerinin bağımsız ve özerk bir devlet haline gelip gelmemesi için bir referandum yaptı. Hatırlıyorum Slovenlerin yüzde doksanından fazlası sandık başına gitmişti.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 ''Pardon teyze, sözünü yine böldüm ama benim kafama bir şey takıldı. Sırplar gerçekten birinci Kosova Savaşı yenilgisinin faturasını bize mi kestiler?'' Evet, Sırplar Kosova yenilgisini hiçbir zaman unutmadılar. Hatta iki sene önce yüzbinlerce Sırp, birinci Kosova Meydan Muharebesi'nin 600. yıl dönümünü anmak için Kosova'nın başkenti Pristina dışındaki Gazimestan Muharebe alanında toplandı. O günlerde Sırpların milli duyguları galeyana getirilmişti. Söz konusu muharebede ölen Prens Lazar'ın kemikleri elden ele dolaştırılmış, Pristina'nın güneyindeki Grajanitsa'da bulunan Manastır'ın avlusunda toplanan Sırplar ibadet etmek için kuyruklar oluşturmuşlardı. Hazreti İsa'nın, prens Lazar'ın ve slobodan Milošević'in ikona tarzında hazırlanmış posterleri de satışa sunulmuştu. O gün muharebe alanındaki törende Sırp lider Milošević de vardı. Milošević'e Ortodoks Kilisesinin siyah cübbeli ile ünlü Sırp şarkıcılar da eşlik ediyordu. O gün Milošević oradaki yüz binlerce Sırba şöyle seslenmişti. 600 yıl sonra yine savaşlara ve kavgalara giriştik. Elbette silahlı mücadeleler değil bunlar. Ancak günün birinde yine silahlar bu mücadelenin dışında bırakılamayacaktır. Milošević bu konuşmasını bitirdiğinde yer yerinden oynamıştı adeta. Sırplar hep bir ağızdan savaş şarkıları söylemeye başlamışlardı. Şimdi korkmaya başladım. Baksanıza tüylerim diken diken oldu. Başka sormak istediğiniz bir şey var mı? ''Anlattığın şeylerden korkmadım desem yalan söylemiş olurum. Böyle bir savaş bizim sonumuzu getirmez mi?'' dedi ablam. Teyzem korkudan sararıp solmuş yüzümüze baktı. Sonra da bizi yatıştırmaya çalıştı. ''Siz gerçekten korkmuşsunuz. Hiç korkmayın. Birleşmiş Milletler geçen ay Yugoslavya topraklarının tümü üzerinde geçerli olacak bir silah ambargosu koydu.'' ''Teyze, biz boşnakların lideri Aliye İzzet Begoviç nasıl bir insan? Babam onu öve ve bitiremiyor.'' İkisi de aynı kafadalar. Eniştemin İzzet Begoviç'i öve öve bitirememesi son derece normal bir şey. Eniştem imam. İzzet Begoviç dini yönleri ağır basan bir siyaset adamı. İzzet Begoviç iyi bir lider mi sence? Bizi çıkacak olası bir savaştan koruyabilir mi? Bence Aliye İzzet Begoviç iyi bir lider değil ama çok iyi bir bilge. Aliye İzzet Begoviç'in boşnakları çıkacak olası bir savaştan koruyabileceğine doğrusu pek ihtimal vermiyorum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 İçim bayıldı. Bir şeyler yemeye ne dersiniz? Dedi ayağa kalkarken teyzemin gözlerinin içine baktım. Hadi teyze, Sırplar ve Hırvatlarla arkadaş olmamız düşman olmamızdan çok daha iyidir. Edin ablamı daha fazla üzmeyelim. Kızcağız yakında evleniyor. Saraybosna'ya düğün alışverişine geldiğinde unutmayalım. ''Haklısın Suada. Sen de kusura bakma Edina. Senin de içini kararttım. Siz en iyisi söylediklerimi boş verin. Ben çok acıktım. Milyevina'dan getirdiğin şu lezzetli pitaları ısıtın da yiyelim.'' ''Ayşe özellikle senin için yaptığı teyzeciğim.'' dedi ablam. ''Kozucuğumun elleri dert görmesin. O nasıl?'' ''Her zamanki gibi içe kapanık yaşıyor. Babam galiba ona foçada küçük bir pita salonu açacak.'' ''Vallahi enişteme takdir ediyorum. İmam olmasına rağmen bayağı ileri görüşlü bir adam. Sahi bu arada sormayı unuttum. Fikret ne yapıyor?'' ''Ne yapsın teyze? Başında ana yok, baba yok. Bir tek abi var. Zavallı her işe kendi koşturuyor.'' ''Teyze, bil bakalım enişten bugün yine ne giymişti?'' ''Yoksa kumaş pantolon mu?'' <gülüyor> ''Evet, pantolonu hem de jilet gibi ütülüydü.'' Edin ablam elinde tuttuğu peçeteyi bana fırlattı. Siz geçin dalganızı, sizin nişanlımla alıp veremediğiniz ne? O anda İfata teyzem gülme krizine girmişti. Maşallah ütüsü de iyi. Onun yaptığı ütüyü ben kadın halimle bile yapamıyorum. Ablam adeta burnundan soluyordu. Siz benim aşkımdan ne istiyorsunuz? Ütüsünü, dedi teyzem katılı katılı gülerken. ''Akşam akşam ikinizle de uğraşamayacağım. Hadi buyurun.'' dedi ablam elindeki pitayı masanın üstüne koyarken teyzem ablama sarılıp pembe yanaklarından öptü. ''Sakın alınma, şaka yapıyoruz. Şimdi sofraya oturup karnımızı bir güzel doyuralım.'' Pazartesi sabahı erkenden uyandım. Salona geçtim. Teyzem ve ablam oturmuş kahve içiyorlardı. ''Günaydın.'' dedi ablam. ''Size de günaydın. Fikret abi daha gelmedi mi?'' ''Neredeyse gelmek üzeredir.''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 Elimi yüzüme havluyla kuruladım, banyodan katıla katıla gülerek dışarı çıktım. Sabah sabah yine döktürüyorsun teyzeciğim, hafta sonu siyaset, bugün aşk terapisi. Sen gül, bir erkeğin tatlı bakışlarına kanan tecrübesiz genç kızlardan birisin sen. Ne yaparsın teyze, ben aşığım, hatta ne demişler, aşık kısmının kusuruna bakılmazmış. Görüyor musun Edina, bacak kadar kız karşıma geçmiş benimle dalga geçiyor, görülmüş şey mi bu? Ah teyze, sen onun kusuruna bakma, aşk gözünü kör etmiş. Laf senin bu söylediklerin Edina. Aşk onun sadece gözlerini kör etmemiş, dilini de papuç kadar uzatmış. Teyzemin yanına gidip boynuna sarıldım, yanaklarından öptüm. Ben seni hiç üzer miyim güzel teyzecim, canımsın sen benim. O sırada kapı zili çaldı. Galiba kumaş pantolonunu geldi. Dedim teyzemin kulağına fısıldayarak teyzem kahkayı bastı. Pantolonu ütülü mü bari? Edine ablam bir hışımla ayağa kalktı. İkiniz de delisiniz. Susun sizi duyacak cazı ayıp olacak dedi işaret parmağını dudağına götürürken ablam kapıya doğru hızla yürüdü. Tarık bugün mü dönüyor? Evet öğlene doğru buluşacağız inşallah. Ablam kapıyı açtı. Gel içeri gir diye seslendi. Fikret abi içeri girdi. Günaydın dedi canı sıkkın bir şekilde ablam Fikret ağabey'e baktı neyin var senin yüzün sirke satıyor Gel otur Fikretciğim bir kahve iç soluklan biraz eniştene bir kahve yap suada Fikret ağabey boş gözlerle bakıyordum sana söyledim suada pardon hemen yapıyorum mutfağa geçtim ama kulağım içerideydi bir şey mi oldu sabah sabah bu suratta neyin nesi dedi ablam kuru bir sesle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 Ablama baktım. Gözleri çoktan buğulanmıştı. Ağlamaklı bir sesle. Şimdi ne olacak? Tito'nun kurduğu bu düzenin son nereye varacak? Yıkıma, dedi Fikret ağabey. Yıkıma mı? dedi ablam kekeleyerek. Evet, önce Tito öldü. Şimdi de onun kurduğu Yugoslavia ölüyor. Ya biz boşnaklar? Biz hangi tarafta yerimizi alacağız? Dedim kalbim küt küt atarken Fikret ağabey acı acı gülümsedi. İşin en kötü tarafı da bu zaten. Hırvat lider Tudjaman ile Sırp lider Milošević arasında bir seçim yapmak, kan kanseri ile beyin tümörü arasında seçim yapmaya benziyor. Ne yani şimdi? Boşnaklar ortada mı kalacak? Bence bir an evvel vatansever boşnaklardan bir ordu kurulmalı. Çok haklısın Fikretçiyim. Ben de aynen senin gibi düşünüyorum. İçişleri Bakanı Mihail Kertes daha çok arkan olarak tanınan Zalishko Raznatoviç'e el altından Sırp gönüllü muhafız alayını kurdurmuş bile. Hatta kurdurmakla kalmamış. Onları bir de eğitim kampı açmış. Şu arkan denen adam Interpol tarafından çeşitli suçlardan dolayı aranan mafya adamı değil miydi? Ta kendisi. Ayrıca Milošević arkanla yetinmemiş olacak ki aşırı sağ görüşlü Sırp Boislav Šešelj'e kendine çetlik adını veren bir ordu kurdurdu. Şešelj aynı zamanda Sırp Radikal Partisinin de lideri.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 Moralim son derece bozulmuştu duvardaki saate baktım sekize geliyordu ben dersi geç kalıyorum hemen çıkmam lazım dedim ayağa kalkarken Fikret ağabey elinde tuttuğu kahve fincanını tepsiye koyup ayağa kalktı her neyse derin konular bunlar biz de müsaadenizi isteyelim yoksa otobüsü kaçıracağız Sıkmayın canınızı günde olmadan neler doğarmış. Allah boşna kalkanı kötülüklerden korusun. Çok yakında düğününüzde görüşürüz artık. Şimdi sağlıcakla gidin. Bizden evdekilere çok çok selam söyleyin. Edine ablam gözyaşlarını sildi. Fikret abiye ters ters baktı. Bana neden öyle bakıyorsun dedi Fikret abi kısık bir sesle. Düş önüme. Sabah sabah felaket habercisi gibisin. Buraya düğün alışverişine mi geldim yoksa savaş haberleri dinlememi anlamış değilim. Kuracağınız ordunun komutanları da inşallah teyzem ile sen olursun. O anda kahkahayı bastım. Sence beni de emirleri yaparlar mı abla? dedim. Fikret ağabey ablama bayağı bozulmuştu. Yüzü asık bir halde kapıya doğru yürüdü. ''Kusura bakma Edina. En mutlu olman gereken zamanda konuştuğumuz şeylere bak. Sen takma kafanı bunlara. Her şey çok güzel olacak. Hadi şimdi sağlıcakla gidin.'' O sabah hep birlikte evden çıktık. Edine ablam ve Fikret ağabey Milyevine'ye geri dönmek için yola koyuldular. Teyzem çalıştığı hastaneye gitti. Ben ise derse geç kalmamak için koştura koştura konservatuarın yolunu tuttum. Konservatuarın kapısından içeriye girdiğim sırada sınıf arkadaşım Zidenko ile burun buruna geldim. Günaydın, Armoni dersi başlamadı mı henüz? Bırak dersi, bu sabah olanları duydun mu sen? Dedi bir çırpıda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 Kafam çok karışmıştı. Düşüncelerimi bir türlü toparlayamıyordum. Bu kadının gönlünde açılan aşk yarısının nedeni benden başkası değildi elbette. Benim Tarru'yu görür görmez aşık olmam gibi o da bana aşık olmuştu demek. Ama onun için ne yapabilirdim ki? Gönlüm Tarru'yu istiyordu. Onun aşkıyla dolmuştu. Başkaları gibi yosma gönüle sahip değildim ki ben. Bu kadın beni ne sandı? Kaldırım yosması mı?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 Ne yazık ki son derece ciddiyim unutma başkalarının yaptığı delilik kaderlerimizi mühürlermiş Hitler'e baksana bu adamın yaptığı delilik hem Almanların hem de Yahudilerin kaderini mühürlememiş miydi sence Zidenko kısa bir süre dalıp gitti galiba haklısın hiç böyle düşünmemiştim onun omzuna dokundum Hadi burada durmuş vaktimizi boşa harcamayalım Armoni dersi bizi bekliyor dedim tebessüm ederek İki saat sonra ders bitip dışarı çıktığımda Tarık'ı bir anda karşımda buldum. Hemen koşup boynuna sarıldım. ''Neden geç kaldın? Sakın bir daha beni bırakma.'' Dedim ağlarken yüzümü iki avucunun arasına aldı. Büyük bir özlemle yaşlı gözlerime baktı. ''Sana söz veriyorum. Seni bir daha asla yalnız bırakmayacağım. Hadi hemen gidelim buradan.'' Dışarı çıkıp kendimizi sokaklara attık. Tarık elimden tuttu. Sonra da alnına götürüp koydu. ''Bak.'' Bu soğuk havada bile ateşler içinde yanıyorum. Aşık olmak ne ateşli bir şeymiş ya Rabbim." dedi tatlı tatlı gülümserken elimi alnından çekip omzuna hafifçe vurdum. "Sen delisin. Şimdi anlat bakalım Berlin nasıldı?"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 Tarık'ın içten gelen bu sözleri karşısında yüreğimin burkulduğunu hissettim. Sonra bir an bu kadını düşündüm. Kaba saba adam hiç utanmadan benden onun aşığı olmamı istiyordu. O an düşüncesi bile içimi ürpertmeye yetmişti. Tüylerim diken diken oldu. ''Sen iyi misin? Üşüdün mü?'' ''Sımsıkı sarıl bana. Hiç bırakma beni.'' ''Geldik. Şimdi sıcak bir kahve içine sıtır.'' İkimiz de aradan ne kadar zaman geçtiğinin farkında değildik. Uzun bir sessizlik olmuş, hasret dolu bakışlarımızda dillenmiştik adeta. Sonunda aramızdaki bu sessizliği Tarık'ın hapşırması bozdu. yaşa dedim tebessüm ederken. Sen de benimle birlikte yaşa. Şimdi anlat bakalım ben yokken sen neler yaptın? dedi gülerek. Seni özlemekle geçti günlerim. Onun dışında aslında pek bir şey yapmadım. Biriktirdiğim harçlıklarımla birkaç eski plak aldım. Teyzemle bir akşam tiyatroya gittik. Margaret Mitchell'in bir zamanlar yazdığı rüzgar gibi geçti romanını tekrar okudum. Ha birkaç gündür de Edin ablam bizdeydi. Bu ay sona düğünü var. Nişanlısı nasıl biri? Fikret abi mi? O dünya tatlısı bir insandır. Tıpkı senin gibi seveceğim biri. Ne iş yapıyor? Öğretmen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 ''Bence sana Belarus marka bir piyano satın alalım. Annem de genelde öğrencilerine Belarus tavsiye ediyor.'' ''Sahi annenin konseri nasıl geçti?'' ''Tek kelimeyle muhteşemdi. Dakikalarca ayakta alkışlandı. Bu arada sabah konservatuvarda olanları duydun mu sen?'' ''Duydum. İnanır mısın? Hala şoktayım.'' ''Şu vakadindenen olan sizin sınıftaymış, doğru mu?'' ''Evet, bizim sınıftaydı.'' ''Peki senin onunla aran nasıldı?'' Heyecandan avucumun içi terlemeye başladı. Kekeleyerek, şey, diğer sınıf arkadaşlarım gibi ben de onunla solfej dersimizde tanışmıştım. Doğrusu o gün bana biraz tuhaf gelmişti. Konservatuvardan bir kıza aşkmış ha. Güya kız onun aşkına karşılık vermemiş. Acaba kimmiş o şanssız kız? Sustum. Ona gerçekten bir çırpıda söylemek istememe rağmen sustum. Geçen gün teyzemin bana söylediği sözleri hatırladım. Bilmiyorum dedim yalan söyleyerek. ''O kız her kimse aşk yüzünden bir düşman kazandı.'' dedi Tarık. ''Neden böyle düşünüyorsun Tarık? Ya o kızın gerçekten bir sevgilisi varsa, ayrıca o kız onu arzulayan her erkeğe boyun eğmek zorunda mı? Bu sözlerimi kızı temize çıkarmak için söylemiyorum ama bence Vukadi'nin teklifini kabul etmeyerek kendince en doğru olan şeyi yapmış olabilir. Fakat sizin gibi kuş beyinli erkekler bunu anlayamaz.'' Tarık karşımda afalladı. Ben sana ne söyledim ki? Bana neden kızıyorsun? dedi şaşkınlıkla. Kendimi hemen toparladım. Ben sana bir şey söylemiyorum. Kusura bakma. Şimdi bunları boş ver. Çok haklısın. Bize ne el alemin ilişkisinden? Biz kendi ilişkimize bakalım. Haklısın. Bizim aşk hayallerimizin içinde başkalarının fırtınası esmesin. Seni herkesten daha çok seviyorum.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 Kapı zili çalınca yerimden sıçradım. Televizyonun karşısından kalkıp kapıyı açtım. Ne kadar solgun görünüyorsun? Yoksa hasta mısın? Dedi teyzem. Kapının girişinde duran aynaya baktım. Sahiden de bitkin görünüyordum. Yüzüm renksiz, ela gözlerim çökük duruyordu. Yo, hasta değilim. Televizyonda Christiana Amonpur seyrediyordum. O da kim? Felaket habercisi, CNN'in savaş muhabiriymiş. Az sesini aç. Bundan sonra ne olacak teyze? Görmüyor musun? Olanlar olmuş artık. Bundan sonra korkarım ki savaş her tarafa sıçrayacak. Bak bak şu şerefsiz tacrimanı görüyor musun? Bir Allah'ın kulunun çıkıp da Milaşavice dur demesini büyük bir ümitle bekliyor. Artık Okyay'dan çıktı bir kere tacriman efendi. Sırplar bu saatten sonra durur mu hiç? 20. yüzyılda bütün bunlar nasıl olur? İnanılır gibi değil. Teyzem bana ters ters baktı.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 Kötünün kötüsü bir durumdayız Suada. Nasıl ki güneşi balçıkla sıvayamazsın, gerçekleri de saklayamazsın. Geçen gün hastanede konuşurlarken duydum. Kaç zamandan beri Milošević Bosnalı Sırpları el altından düzenli olarak silah sevkiyatı yapıyormuş.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 Durduk yerde böyle bir soruyu neden sordun hiç öylesine sordum işte özel bir nedeni yok kısa bir süre düşündü bence bir kere aşık olan kadın da var birkaç kere aşık olan da mesela ben birkaç kere aşık olanlardanım ben tarihten başkasına aşık olabileceğimi düşünemiyorum bak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 kopmaz Sen hayatında bir kez aşık olan kadınlardan biri olursun İnşallah Hadi şimdi kalkıp hazırlanalım yoksa otobüsü kaçıracağız teyzemle otobüs terminaline geldiğimizde yağmur şiddetini arttırmıştı sürekli etrafa bakınıp duruyordum Ne o gözlerin sanki birini arar gibi Tarık belki bizi yolcu etmeye geleceğini söylemişti dedim üzgün bir sesle bu havada mı boşuna bekleme onu i̇şte geldi. Dedim büyük bir sevinçle elimi havaya kaldırıp sallarken, Tarık beni görür görmez koşarak yanımıza geldi. Günaydın, kusura bakmayın, kötü hava yüzünden biraz geciktim. Bu berbat havada bizi yolcu etmeye gelmen doğrusu büyük bir incelik. Geldiğin için teşekkür ederiz, otobüs neredeyse kalkmak üzere, ben ufak tefek yiyecek bir şeyler alacağım, dedi teyzem. Teyzem hızla yanımızdan uzaklaştı, Tara sokuldum, bir an gelmeyeceksin diye ödüm koptu. Tarık birden beni soluksuz bırakacak şekilde öptü. Onu geriye doğru ittim. Yapma teyzem görecek. Sensizlikten aşka susamışım. Susamış mısın? Baksana şu pantolonun paçasına. Paçaların su içinde ama. Sen bakma paçalarımın su içinde kalmasına. Aslında sen bugün gidiyorsun diye paçalarım tutuşmuş vaziyette. Omzuna vurdum. Seni işini bilen tatlı şey. Bugününde bir tek kişiye yer vardı. İyi ki o da sana nasip oldu. Gözleri buğulandı. Titreyen ellerinden tuttum, sonra da sustum. Gönül ağız açınca dil konuşmaz olur, susarmış sarmış derler. Ben de sustum o anda. Kısa bir süre sonra bu suskunluğumuzu teyzemin sesi bozdu. Artık otobüse binelim mi Suada? Hoşça kal, dedim Tarık'ı yanağından öperken. Kendine çok iyi bak, birkaç güne kalmaz tekrar görüşürüz. Elinde sakladığı küçük kağıt parçasını avucuma sıkıştırdı. Allah'a emanet güle güle git güle güle gel dedi. O anda içim çok fena oldu. Otobüse binerken kendimi daha fazla tutamayıp ağlamaya başladım. Otobüs köhne otogardan ağır ağır hareket ederken başımı kaldırıp son defa Tarık'a baktım. Otobüsün arkasından koşup seni seviyorum süperim diye bas bas bağırıyordu. Ben de ona el salladım. Sonra da avucumda tuttuğum küçük kağıt parçasını açıp yüreğim titreyerek okudum.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 dedi. O sırada babam bahçede göründü. Yanına koştum. Ak düşmüş sakallarını doyasıya öptüm. Nasılsın babacığım? Yoksa sen yine kilo mu aldın? diye sordum. Siyah gözleri buğulandı. Beni kendine doğru çekip saçlarımdan öptü. Seni gördüm. Daha iyi oldum güzel kızım. Şu Ayşe ablanın pitaları insanı şişmanlatıyor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 ''O zaman işin çok zor enişte. Yıllarca Tito'nun tanrılaştırıldığı bir ülkede yaşadık. Tito'nun yerine gerçek tanrıyı koymak pek kolay olmasa gerek. Ne dersin?'' ''Yavaş yavaş. Sen hiç üç ayda bebeğini doğurup kucağına alan bir anne gördün mü? Her şeyin bir zamanı var İfeta. Bir gün gelecek, boşnaklar da dinlerini tam anlamıyla öğrenecekler.'' ''İnşallah. Bakalım o günleri biz görebilecek miyiz?'' ''Aa! Siz ne zaman geldiniz?'' dedi Ayşe ablam evin kapısından girerken hızlı koşup ablamın boynuna sarıldım seni çok özlemişim nasılsın abla piti açıyordum dedi nemli gözlerini elinin tersiyle silerken ben piyanoyu elimden düşüremiyorum sen oklavayı dedim hafifçe tebessüm ederek daha iyi ya sen insanların kulağını doyuruyorsun bense midelerini aç mısınız hem de çok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 Uyuduk. Ertesi gün hepimiz erkenden uyandık. Günün ilk ışıklarıyla birlikte ev curcuna yerine dönmüş. Herkes büyük bir heyecanla koşuşturmaya başlamıştı. ''Çantamı gören oldu mu?'' diye bağırdı teyzem. ''Görmedim.'' dedim merdivenlerden yukarı kata çıkarken. ''Çorabımı bulamıyorum. Dün gece bu çekmeceyi kim karıştırdı?'' dedi Ayşe ablam. Odasının kapısını açtım. ''Aa sen burada mıydın baba?'' ''Allahu ekber.''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 ''Yok kızım, bir şey olduğu yok. Benden çorap istemişti. Şu temiz çorabını verecektim ona.'' ''Aman anne, bende de bir şey oldu zannettim.'' Dedim merdivenlerden aşağı inerken aşağı kata indim. ''Kuaföre geç kalıyoruz, benimle kim geliyor?'' dedi Edine ablam. ''Of ya, bu işler ne kadar zormuş.'' dedim. Edine ablam kolumdan tuttu. ''Hadi sen benimle geliyorsun, oflayı puflamanın sırası değil şimdi.'' Beni de bekleyin kambersiz düğün mü olurmuş dedi teyzem. Hep birlikte kuaföre gittik. Ablama gelin başı yapılırken biz de saçımızı yaptırmak için koltuğa oturduk. Hayırlı olsun Edina, Allah bir yastıkta kocatsın sizi dedi kuaför kadın. Çok sağ ol Besmi abla. Değersin senin başına inşallah. Amin. inşallah ya Rabbim tez bir vakitte bize de bir koca verir. Aciliyetiniz var galiba. ''Yok be abla, sen beni yanlış anladın. Artık anne olmak istiyorum. Yoksa bir erkek benim neyime lazım? Allah şükür işim gücüm var benim.'' dedi kuaför kadın. Teyzem bana baktı. ''Besima hanımı duyuyor musun Suada? Hatırlarsan geçen gün seninle konuşmuştuk. İlkel kadınlık böyle bir şey işte. Önce erkeği istiyorsun, sonra da ondan olacak çocuğu. En sonunda da delicesine sevdiğin adamı, kucağına aldığın çocuğa da iş veriyorsun.''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 Ertesi gün Muyo güya ölmüş. Fata en yakın arkadaşı Sulyo'yu eve çağırmış.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 Fata gözyaşlarını silmiş. ''Takım elbiseye ne gerek var Sülyo kardeş? Takım elbise oğlana kalsın. Ben Muyo'ya eşofman getireyim.'' demiş. Sülyo Muyo'ya eşofmanı giydirmiş. ''Fata bacı.'' demiş Sülyo. ''Muyo'nun aldığı yeni ayakkabıları getir. Ayaklarına giydireyim.'' Fata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 Muyo yattığı tabuttan doğrulmuş Fata'ya bakmış. Ula be Fata demiş. Baksana şu halime sayende olimpiyatlara gidiyorum olimpiyatlara. İşte böyle kızlar. Görüyorsunuz biz kadınlar bir alemiz. Allah kadınları erkeklerin başından eksik etmesin. Amin. Vallahi gülmekten gözlerimden yaşlar geldi dedi kuaför kadın hala gülerken. Kuaförde çalışan genç bir kız televizyonu açtı. Ekranda CNN muhabiri Christiane Amanpour belirdi. ''Aa bak teyze kim çıktı?'' dedim. Sırplar ve Hırvatlar arasında kanlı bir şekilde süren savaşta CNN muhabiri Christiane Amanpour pek bir ünlenmişti. Bombaların düştüğü Hırvatların evlerine gidiyor, ölen insanların yakınlarıyla röportajlar yapıyordu. ''Televizyonu kapat, bu mutlu günde acı haber duymak istemiyorum.'' dedi teyzem sinirli sinirli. Kuaför kadın yanında çalışan genç kıza ters ters baktı. ''Sana televizyonu aç diyen mi oldu? Bilmiyor musun, bugünlerde televizyon kanallarında kan ve göz yaşından başka bir şey yok.'' ''Özür dilerim, bir anlık dalgınlığıma geldi.'' dedi genç kız. Kuaför kadın ortamın havasını değiştirmek istedi. ''Abla, geçen gün burada iki boşlak kadın saç saça baş başa kavga ettiler.'' ''Neden?''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 Teyzem şaşkınlıktan ne diyeceğini şaşırdı. ''Desenize burası her gün zavallı yaratıcı kadınlarla dolup taşıyor.'' dedi. O sabah kuaförde kah eğlendik kah hüzünlendik. Edine ablam en sonunda beyaz gelinliğini giydiğinde melekler gibi güzel olmuştu. ''Gelinlik sana çok yakıştı abla.'' dedim mutluluktan ağlarken. Maşallah, Allah nazarlardan saklasın. Acaba damat nasıl oldu? Sence damatlığını da kumaş pantolonu gibi kendi mütülemiştir suada. Teyze, müstakbel kocamdan ne istiyorsunuz siz? dedi ablam yüksek sesle. Şaka yaptım, Allah sizi bir ömür boyu ayırmasın dedi teyzem gülerek. Kuaförden dışarı çıktığımızda neredeyse öyle üzeri olmuştu. Hiç zaman kaybetmeden eve döndük. Ev hala bir curcunaydı. Babam ablamı gelinlikler içinde görünce gözleri yaşardı. ''Ağlama baba, şimdi beni de ağlatacaksın.'' dedi ablam duygulu bir sesle. Babam içini çekti, zoraki gülümsemeye çalıştı. ''Ne bileyim kızım, seni gelinlikler içinde böyle görünce birden hislendim.'' dedi kendini daha fazla tutamayıp hüngür hüngür ağlarken annem çabucak babamın yanına geldi. ''Emin Efendi kendine gel kızı ağlatacaksın.'' dedi annemde ağlarken teyzem babamın yanına sokuldu. ''Gel enişte seninle biraz dışarı çıkalım, temiz hava alalım, temiz hava sana iyi gelecek.''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 Dedi. Yemek masasına baktım. Masada çeşit çeşit pitalar, isle etler, kulak çorbası, bam yağ, yaprak ve lahana turşusundan yapılmış sarmalar, soğan dolması, komposto, tatlılardan hurmacık, tulumba, kadayıf. Bence masada eksik yok her şey harika görünüyor dedim.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 Hepiniz hoş geldiniz bu eve gelmekle bize şeref verdiniz dedi babam o şeref bize aittir buraya gelme sebebimiz bellidir Allah'ın ve sizin izninizle gelini evden çıkarmaya geldik dedi kalabalıktan yaşlı biri Allah'ın izniyle gelini size veriyorum ama ondan önce bu gençleri bir kez de Allah'ın huzurunda dinin nikahla birleştirelim sonrasında sizin için hazırladığımız ikramlarımızı kabul buyurursanız seviniriz dedi babam çatallaşan bir ses tonuyla hemen iki tane sandalye getirildi edin ablam ve Fikret ağabey yan yana konan sandalyelere oturdular dini nikah merasimi tamamlandıktan sonra babam ayağa kalktı Allah'ın huzurunda bu gençlerin dini nikahlarında kıymış olduk birazdan da resmi nikahları kıyılacak Allah sizi bir yastıkta kocatsın evlatlarım Hayırlı evlatlar yetiştirmeyi nasip eylesin inşallah.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 dedi babam misafirler yiyeceklerle donatılmış masaya birden akın ettiler bazıları da edine ablamı ve Fikret abi'yi daha önceden hazırlanmış bir odanın içine soktular Ayşe ablam koşarak yanıma geldi çabuk gel suada şu tepsideki kahveleri ve şerbeti odaya götür Tamam Ayşe ablam kapıyı çaldı girin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 Güldüm. Allah'tan boşnakların lideri sen değilsin teyze. Yoksa şimdi Sırplarla savaşıyorduk. Bugün televizyonda izledim. Yugoslavya Federal Ordusu Sırp çetelerinin ellerindeki silahlara da el koymuş.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 ''Bak yüzüğümü beğendin mi?'' Teyzem parmağıma taktığı mavi taşlı elmas yüzüğe baktı. ''Bu yüzük de neyin nesi?'' diye sordu heyecanla. ''Söz var bana.'' ''Ne sözü?'' ''Hiç kimseye söylemeyeceğine dair söz var. ''Yoksa söz ver, bizimkilere söylemeyeceğine dair söz ver.'' ''Ablam beni kesecek.'' ''Biz kendi aramızda bugün sözlendik. Gördüğüm bu yüzük Tarık'a babaannesinden kalmış.''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 Ona hayır diyememekle iyi halt etmişsin. Şimdi gel de ayıkla pirincin taşını. Onun yatağına girmedim ya teyze. Bir anda neden karalar bağladın? Allah Allah! Eşeklik ettiğini söylemiyorsun, benim karalar bağladığımı söylüyorsun. Ne söylediğinin ne yaptığının farkında değilsin sen. Hadi ablamı bir kenara koy. Eniştemin yüzüne nasıl bakacağım? Onlardan gizlice resmi nikah kıymadım ya teyzeciğim. Sence biraz fazla tepki göstermedin mi? Bir anda gaipten konuşan insanlar gibi kısa, kesik, irtibatsız cümlelerle konuşmaya başladı. Suada, Suada ne yaptığının farkında mısın sen? Sen, sen ne alt ettin sen? Teyzemin bu tepkisi karşısında şaşkınlıktan küçük dilimi yutmuştum adeta. Ansızın gözlerimden yaşlar boşaldı. ''Dinle beni teyze.''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 Ertesi gün sabah erkenden uyandım derse gittim. Profesör Duşanka her zamanki gibi dakika sektirmeden saat tam dokuzda odasındaydı. Günaydın hocam, bu sabah nasılsınız? Profesör onu tanıdığım ilk günden beri hiç değişmemişti. İşine her zaman ciddiye alan, öğrencilerini sinirden çatlatan bir hocaydı. Bu kadın konservatuar bana olan karşılıksız aşkı yüzünden nasıl bıraktıysa, sınıf arkadaşım Mirna da konservatuar eğitimini profesör Duşanka yüzünden bir ay önce yarıda kesmişti. Sana da günaydın. Şimdi sınıfa git, ben de kahvemi alıp geliyorum." dedi. Sınıfa gittim. Profesör birkaç dakika sonra arkamdan sınıfa girdi. ''Bugün ne çalacaksın?'' diye sordu kahvesinden bir yudum alırken. ''Sizin için Brahms'ın valsini çalmayı düşünüyorum. Başla o zaman. Bakalım bu eseri nasıl yorumlayacaksın? Umarım eseri kötü yorumlayıp Brahms'ı bu kış ayında mezarında ters döndürmezsin.'' ''Sinirlerine hakim ol Suada, sakin ol, sakin ol.'' diye içimden söylenmeye başladım. ''Evet seni dinliyorum.'' dedi Profesör. Brahms'ın valsini çalmaya başladım. Bu vals, Brahms'ın piyano için yazdığı 16 valsinin 9. suydu ve dans parçası olarak yazılmamıştı. Çok kasvetli ve duygusal bir parçaydı. Birinci dolabın sonunda tonik sesin sensibel sese bağlanışı, insanda iç çekme duygusu yaratıyordu. Aslında Brahms bu eserinin başlangıç kısmının zengin bir anlatım içerecek şekilde icra edilmesini istermiş. Eğer bu eser, pedallarla hissiyatını doğru bir şekilde vererek çalınırsa bu besteyi dinleyen herkes gözyaşlarına boğulurdu parçanın en zor kısmı olan bitiş bölümüne geldiğimde ise hiçbir endişeye yer vermeden eseri yorumlamayı bitirdim Bravo herhalde böyle Brahms çalan birine alkışlamak çok cesur kaçmayacaktır dedi profesör alkışlarken profesörden bu övgü dolu sözleri ilk kez duyunca utancımdan kıpkırmızı kesildim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 ''Ben şimdi çıkıyorum. Sen kal. Çalışmana devam et. Unutma. Önemli olan sonuçtur. Saatler değil.'' dedi profesör. Profesör Duşanka kafi fincanını aldı, kapıya doğru yürümeye başladı. Kapının önüne geldiğinde aniden durdu. Başını hafifçe bana çevirdi. Ha, bu arada, yıllar önce bir öğrencim kocamı benden almıştı. Şimdi ise bir öğrencim oğlumu benden alıyor. Ama bu sefer o öğrencime kırılmayacağım. Umarım oğlumla mutlu olursun.'' ansızın içim sarsıldı. Kendime geldiğimde ise Profesör Duşanka sınıfı çoktan terk etmişti. Bu halin de ne böyle? dedi Tarık açık kapıdan içeri girerken. Şey doğrusu neyim var bilmiyorum. Annenin yüzüne utancımdan bakamadım dedim duraksayarak. Tarık elimden tuttu. Yine ne oldu? Annen annen ilişkinizi biliyor. Ona çıktığımızı ne zaman söyledin? Ben söylemedim ki. Ama bu nasıl olur? İlişkimizi biliyor. Tabii ya, parmağındaki yüzükten anlamıştır. Yıllar önce rahmetli babaannem bu yüzüğü annemin yanında bana verirken, benim için değerli olan bu yüzüğü bir gün senin en değerlin olacak kadına tak demişti. Annem son derece zeki bir kadındır. Ayrıntıları görmekte üzerine hiç kimseyi tanımam. Tarık büyük bir merakla annem sana ne söyledi? Yıllar önce bir öğrencisinin kocasını, şimdi de yine bir öğrencisinin oğlunu elinden aldığını ama bu sefer bana kırılmayacağını ve mutluluğumuzu istediğini söyledi. Profesör Duşanka'dan da bu sözler beklenirdi zaten. Okkalı sözler söylemekte bir üstattır benim annem. Bu konuda kimse onun eline su dökemez. Şimdi ne olacak? Bir şey olacağı yok canımın içi. Sen annemin başarılı bir öğrencisi olmaya devam edeceksin. Ben de senin aşkından yanıp kavrulan biri olmaya. Sen dalgını geç benimle. ''Her güne seni düşünerek uyanmak, her gece seni hayal ederek uyumak. Ah su adam, ben bir kere ay gibi tutuldum sana, ben tutuklu sana, sen şaşkın anneme.'' dedi hınzırca gülerek. Tara baktım, birden kıkır kıkır gülmeye başladım. ''Ah seni şaşkın aşık, bana her dokunduğun anda yüreğimin bahçesinde güller açtırıyorsun. Sen de bilesin ki her geçen gün sana karşı olan aşkım çığ gibi büyüyor.''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 dönemiş konservatuarda gidememiştim Ayrıca Tarık sürekli görememiş içimdeki hasretimi ancak onunla telefonda konuşarak dindirmeye çalışmıştım salona geçip televizyonu açtım yine can sıkıcı haberler vardı Aliye İzzet Begoviç Sırplarla olası bir savaştan kaçmaya çalışırken Avrupa Birliği'nin baskısı referandumdan kaçıp kurtulamamıştı Bosna'nın bağımsızlığı için 29 Şubat ve 1 Mart günleri referandum yapıldı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 RTV Sarayova kanalında haberleri sunan spikerin yüzünde bir ışık belirdi. Evet dedi haykırarak. Evet, evet, evet. Sandıktan çıkan sonuç evet sevgili seyircilerimiz. Bosnalıların büyük bir çoğunluğu, Bosna Hersek'in bağımsız bir devlet olması için oy birliğiyle evet cevabını verdiler. O anda telefon çaldı. Ahizeyi kaldırdım. Suada, bugün sakın dışarı çıkma dedi Tarık heyecanlı heyecanlı. Neden? Bir şey mi oldu?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 ''İki düşman şimdi dost mu oldu? Hırvatların yere dökülen kanları henüz kurumamışken.'' ''Ne bileyim, Allah sonumuzu hayır etsin. Sen nasıl oldun bir tanem?'' ''Moralim olup bitenlere fena bozulmuştu. Bugün biraz daha iyiyim. Seni çok özledim. Akşama bize yemeğe gelir misin?'' Saiden mi? Saat kaçta?'' Akşam saat yedi sıralarında kapı zili çaldı. Kapıyı teyzem açtı. ''Hoş geldin Tarıkçığım.''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 teyzem, Tarık'ın tabağını peynirli pitadan koyarken mutfaktan kuru erik kompostosunu getirdim. Soğan dolmasından da Tarık'ın tabağına koy. Çok az alayım lütfen. Ee, nasılsın Tarık? Bugünkü olayları duymuşsundur herhalde. Sen bu olaylar hakkında ne düşünüyorsun? Bugün olanlar inanılır gibi değil. Neyse ki halkın güçlü direnişi karşısında barikatları kaldırdılar apar topar. Bu olay sadece bir başlangıç unutma. Bunun devamı çok yakında gelecek. Nasıl?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 Yaklaşık 2 saat önce evimize isimsiz bir mektup geldi. Mektubu büyük bir heyecanla açtım. Mektup anneme yazılmıştı. Bayan Profesör Duşanka Seratlić, sizden derhal aile yakınlarınızda yanınıza alarak Saraybosna'yı terk edip Sırbistan'a gitmenizi istiyoruz. Şayet Sırbistan'a gitmeyip Müslüman Türklerle yaşamaya devam ederseniz boğazınıza kadar Müslümanların kanına batacaksınız. Sırplıktan çıkarılarak evnuh ilan edileceksiniz.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 Keşke komple teorisü üretseydim Suada. Bu zorbalar kaba kuvvet kullanarak insanları evlerinden, yurtlarından ve canlarından edecekler. Haydi şimdi kadehlerimizi havaya kaldıralım. Kim bilir belki yakın bir gelecekte şarap içmeye bile hasret kalacağız. Şerefe! Kadehimizi neye kaldırıyoruz? Kadehimi benden habersiz bir şekilde sözlenmenize kaldırıyorum. Dedi teyzem bozulduğunu belli edercesine Tarık yutkundu başına öne eğdi. Teyzem kahkayı bastı. Neden utandınız? Yoksa siz kendi aranızda sözlenmemiş miydiniz? Biz kendi aramızda sözlendik. Bunu da sana daha önce söylemiştim. ''Sizi üzdüğüm için beni bağışlayın. Biliyorum, gençlerin duygusallıkla attıkları adımları büyükler pek hoşgörüyle karşılamazlar. Suada'nın bu olayda hiçbir günah yok. Onu bu işe ortak eden bendim. Suada'nın parmağına taktığım yüzükle varlığımı onun bedenine katmak istemiştim sadece.'' ''Genç arkadaş iyi bir müzisyen olduğu kadar iyi de bir dil cambazıymış.'' ''Dil kalbin aynasıdır.'' derlermiş. ''Dil cambazlığım kalbimden, bu kalbimde aşk evimin sahibisinden besleniyor.'' Hadi öyleyse genç aşıklar, bu akşam içimizdeki kasvetli havayı biraz dağıtalım, felekten bir gece yaşayalım. Aşk şarkıları çalıp söyleyelim, kim bilir yarınlar bize neler getirecek, bizden neleri alıp götürecek. Arife günüydü. Sabah erkenden uyanmış valizmi hazırlamıştım. Günaydın, hazır mısın? Ah teyze, keşke sen de benimle gelebilseydin miliyevine'ye. Ramazan bayramında hep bir arada olurduk. Ah yavrucuğum ben de seninle gelmek istemez miydim ama bu bayramda da hastanede nöbetim var. Seninki de nasıl bir iş? Bayram yok, seyran yok. Ne yapalım? Bir zamanlar tarihçi olma şansım varken ben idealist bir hemşire olmayı yeğledim. Seni burada yalnız bırakmak istemiyorum. Bana neredeyse annemden bile daha yakınsın. Şşşt bu sözleri ablam duymasın öldürür beni. Güldüm. Teyzem saçlarımdan hafifçe çekip beni bağrına bastı. Yüzümü gözümü öptü, saçlarımı kokladı. Al şu parayı cüzdanına koy. Param var. Geleneğimiz bayramda küçüklere harçlık verilir. Hakkını helal et. Yoksa bir daha görüşmemek üzere bana veda mı ediyorsun? Salı sabah buradasın. Şimdi sağlıcakla git sağlıcakla dön. Evdekileri de benden selam söyle. Ha, Buraya dönerken de Ayşe'nin o laziz pitalarından getirmeyi unutma sakın.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 ''Unutmayın ki Müslümanlar olarak bu bayramda kanlı baklava yiyeceksiniz.'' ''Tüylerim diken diken oldu. Kağıdı buruşturup hemen yere attım.'' ''Ne oldu? Hortlak görmüş gibisin.'' dedi Tarık endişeli bir şekilde. Tarık'ın geldiğini fark etmemiştim. Ona sarılıp ağlamaya başladım. Sırplar iyice şımardı. ''Şayet yerdeki şu küçük kağıtlardan bahsediyorsan tüm Bosna bu kağıtlarla dolu. Gece vakti bunlardan her tarafa dağıtmışlar.'' ''Ama nasıl olur?''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 Babamı dinledikçe ablamla gurur duyuyordum. Gördün mü baba, Allah size hayırsız erkek evlat vereceğini, hayırlı ve bir o kadar da çalışkan kızlar vermiş dedim gülerek. Babam beni kendine doğru çekip saçlarımdan öptü. Ben imanlı bir Müslümanım. Allah'ın bana verdiklerini hiçbir zaman sorgulamadım. Üçünüzü de çok seviyorum. Baba, efendim ben çok korkuyorum. Korkuyor musun? Neden kızım?